1609 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in kendisinden önce ölmesi için dua isteyen Beşir bin Hasasiye'nin bu isteğini reddetmeleri. Beşir bin El Hasasiye şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber bana, beni Rabbi Atılkaş amdan getiren ve Peygamber eliyle Müslüman olmamı sağlayan Allah'a hamd ediyorum de buyurdular. Ey Allah'ın Resulü, senden önce ölmem için Allah Teala'ya dua eder misiniz, dediğimde ise, ben böyle bir duayı hiç kimse için yapmam, buyurdular.